Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu selamu ala Resuluna Muhammedin ve ala ve Sahbi ecmain. Geçen dersimizde özellikle 20 ile 26. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah'ın varlığının Birliğinin, ilminin, kudretinin, hikmetinin sonsuzluğunu ve aynı zamanda her şeye kadir olmanın da yanında her şeyi yerli yerinde ve en isabetli bir şekilde yaptığını, yarattığını, var ettiğini belirten ayet-i kerimeler Dizisi ile karşı karşıyaydık ki bu ayetlerin 20 ile 24. ayet-i kerimeleri hatta 25. ayet-i kerimeleri hepsi başında ve min ayatihi diye başlıyordu. Ayetlerinin ben birisi veya bir kısmı da şunlardır diye Cenab-ı Allah varlığına birliğine Gönderdiği risaletin ve gönderdiği Rasulün, dolayısıyla da bu Rasulün getirdiği kitabın, bu kitabın ihtiva ettiği nizamın adı olan İslam'ın, beşeriyet için her bakımdan izlenmesi gereken biricik yol olduğunu, riayet edilmesi gereken biricik kurtarıcı yol olduğunu ifade etmiş oluyor ve ispatlamış oluyordu. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeleri bahis ederken sırasıyla tefekkür eden, ilim sahibi olan, hakka kulak kabartan ve akıllarını kullanan bir topluluğun bu ayetler üzerinde durup bunları gereğince anlamaları gerektiğine de İşaret ediyor. Esasen bunların, bu ayetlerin zikredilmesinin ve hatırlatılmasının asıl maksadı insanların evvela iman etmeleri gereğini ortaya koyan delillerden haberdar olmaları ve onları bilmeleridir. İmanın özü ise gayba imandır. Gayba imandır. İşte bu 27. ayet-i kerime de açık ve besbelli olan bir hakikati görünür bir hakikati, hem de inkar olunamaz muazzam bir hakikati görünmez bir gelecek yani bir gayba imanın delili olarak zikrediyor. Dolayısıyla önceki ayet-i kerimeler ile bu ayet-i kerime arasında adeta kopmaz bir bağ, bir ilişki ve bu ayet bahsettiğimiz geçen dersimize konu teşkil eden ayetlerin bir neticesidir. Netice nereye varıyor? Şuraya varıyor. Estaizu billah Ve huvellezî yabde'ul halqa thumme yu'iduhu Yaratmayı başlatıp sonra onu tekrar iade eden O'dur. Gördüğümüz varlıkların hiçbirisi, daha doğrusu hepsi bir zamanlar yoktu. Var olduğunu bildiğimiz mahlukatın hepsi içinde bu geçerlidir. Gelecekteki yaratılacaklar için de bu böyledir. Hepsi önceleri yokken sonradan var olmuşlar veya var edileceklerdir. Yani Cenab-ı Allah şu gördüğümüz muazzam kainatı dünyamız ve dünyanın üzerindeki bizler bu kainatın kaçta kaçına tekabül ederiz? Çok çok düşücü bir nismettir bu. Ve bütün bu kainat bir zamanlar yoktu. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُمْ مَعَهُ Şey Allah vardı ama onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Arş, kürsi, kalem bunlar iyi birisi yok. Meleklerin hiçbirisi yok. Ve Cenab-ı Allah bunca varlığı yoktan var etti. İşte bu akıllara durgunluk veren bir kudret, bir ilim ve bir iradenin, bir meşiyetin tecellisidir. Kainattaki her bir gök cisminin yeri ki sayısız cisimler Allah bilir sayısı. Biz tahmin bile edemeyiz. Bir galakside kaç bin yıldız, kaç bin gezegen var. Allahu ekber. Ve Samanyolu bizim güneş sisteminin bulunduğu galaksidir. Ve Samanyolu gibi kim bilir kaç tane galaksi var. Bunların hiç birisi yokken var ediliyorlar. Ve bu gök cisimlerinin her birisinin yeri o kadar itina ile, o kadar hassas ölçülerle tespit edilmiş ki bunlardan birisinin Yerinin belli bir mesafe kadar öne gelmesi veya geriye gitmesi önce bulunduğu sistemin, sonra bulunduğu galaksinin, sonra da bütün kainatın sisteminin allak bullak olmasına yeter. Öyle müthiş bir denge. Öyle müthiş bir denge. Nasıl ki bir atomun, bir atomun, Ağırlığını teşkil eden, efendim, enerjisini teşkil eden protonları, nötronları, elektronları da ufak bir oynama atomu başka bir atoma dönüştürüyorsa veya bir atom ile öbürü arasındaki belli bir hiza, belli bir sıralamaya göre atom farkları ortaya çıkıyorsa kainat sistemi de böyledir. Kainat sistemi de böyledir. Ve Cenab-ı Allah bu gördüğümüz muazzam kainattaki sistemi en küçük cisim olan, en küçük cisim olan ve kendisi de parçalanıp bölündüğü zaman enerjiye dönüşen atom sisteminde de gösteriyor. Ve bütün bunları Cenab-ı Allah bu muazzam sistemleriyle birlikte, yani sadece bir mahluk deyip geçmeyelim. Mahlukatın her bir mahlukun kendine ait ve bütün mahlukatın sistemleri, cinsleri, türleri, her neyse sınıfları da kendine ait ve bütün bunların kainat ile birlikte uyumlu bir düzeni var. Ve bu düzeni Allahü Teala yoktan var ediyor. Gökleri ve yeri Altı günde yaratıyor. Altı merhalede yaratıyor. Bugün ne kadardır? Göklerin, yerin, yaratılış, günlerin her bir günü Allah bilir. Çünkü o zaman bizim için güneş ve ay yoktu. Şu anda da mesela yeryüzü gezegenlerinin, pardon, yerden başka diğer gezegenlerin, her bir gezegenin güneşle uzaklığına, dönüş hızına göre nesi oluyor? Gecesi gündüzü uzunluk Kısalık itibariyle değişiyor Değişiyor Gezegenin hacmi Hızı güneşten Uzaklığı gibi Bütün bunlar hareket hızları Vesaire dönüş hızları Dönüş şekilleri Bu gezegenlerdeki günü Vesaireyi değiştiriyor Ayda Dünyanın uydusu bir yerde Bir gezegendir Fakat ayın sadece bir yüzü Gündüzdür. Bize görünen yüzü ışık kalır. Arka yüzü ışık kalmıyor. Arka yüzünde dolayısıyla ne var? Bize bakan yüzünü bir parça biliyoruz belki ama arka yüzüyle alakalı benim bildiğim kadarıyla öyle ciddi önemsenebilecek yani evet bu iyi bir bilgidir denilebilecek türden hiçbir malumatı daha yok. Ve ay güneş sistemi içerisinde bize çok yakın zaten. Bizim uydumuz, yüzünün uydusu, onunla alakalı malumatımız yok. Velhasıl kainat ile alakalı bildiğimiz ve bilmediğimiz o kadar muazzam hakikatler var ki bir zamanlar bunların hiçbirisi yoktu. Çünkü kendileri de yoktu. Allahü Teala bunların yaratılışını ilk olarak başlattı. Bu hakikati inkar etmeye imkan yok. Bu kainat bir zamanlar yoktu, bir zamandan sonra oldu ve bu düzeni ile oldu. Bu düzenle var oldu, bu düzenle varlığını devam ettiriyor. Ve bu düzen biricik düzendir. Bu kainat için mevcut düzenden başka bir düzen tasarlamak, düşünmek, bizim için tasavvur edebilmek mümkün değil. Bakınız, böyle sayısız mahlukat, böyle muazzam bir kainat için mümkün olabilen bizim için düşünebildiğimiz kadarıyla sadece bir tek düzen vardır, o da budur. 30, 40, 50, 100 tane düzen ihtimali var. Birisine oturtmak hizmeten kolay olurdu. Fakat sadece tek bir düzen, bunca varlıkları sadece tek bir düzene tabi kılmak bizim için aklen en zor ihtimaldir. Gerçekleştirilmesi, meydana gelmesi en zor ihtimaldir. Bu herkes için böyledir. Herkes için böyledir. Öğrencisiniz, ders çalışacaksınız. O dersi öğrenmek için sizin için birkaç yol var. Ne yaparsınız? En kolay yol hangisiyse onunla öğrenirsiniz. Ama hayır efendim bu dersin öğrenilme yolu sadece bir tanedir. Aksi gibi siz de o yöntemle öğrenmekte zayıf olabilirsiniz. Ne oldu? İşiniz zorlaştı. İşte buna kıyasen kainatın böyle muazzam bir kainatın bu muhteşem düzene sahip olma ihtimali sadece bir tek düzendir. O da bu düzendir. Ve Cenab-ı Allah bu düzende bu kainatı var etti. Yoktan var etti. Cenab-ı Allah için zor hiçbir şey yoktur. Tamam mı? Fakat biz düşündüğümüz zaman kendi imkanlarımız içerisinde daha doğrusu aklımıza göre... En zor hadise budur. İşte Cenab-ı Allah bizim aklımıza göre en zor ve en imkansız olanı var ederek kudretini gösteriyor. Ve bize diyor ki, وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ Yaratmayı ilk başlatan O'dur. ثُمَّ يُعِيدُ Sonra onu tekrar yeniden var eder, iade eder. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Bu ise ona göre daha kolaydır. Yani haşa Allah için bazı işleri biraz zor, biraz kolay mıdır? Hayır, bu bize göredir. Bize göre düşündüğümüz zaman, ya kardeşim yoktan var etme. Var edilmişin bozulup tekrar düzene sokulmasına göre daha zordur. Diye bize göredir. Çünkü... Cenab-ı Allah için böyle bir zorluk yok. Ne diyoruz ayet-el kürsüde? la يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Göklerin ve yerin halini, varlığını muhafaza etmek, korumak ona ağır değil ki. O ...bizim için zor olanı zaten kolaylaştırır. Onun için zor diye bir şey yok o manada. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bütün bunlar Allah'a kolay şeylerdir. Dolayısıyla buradaki اَهْوَنُ <gülüyor> عَلَيْهِ ...onun için daha kolaydır, değildir. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Bize göre, bizim zihnimize göre... He? Var olan bir varlığı nizamı bozulmuş olsa bile yeniden var etmek, yeni bir nizamla var etmek hiç yoktan var etmeye göre daha kolay olmalıdır. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, siz daha zor olanı benim yarattığımı kabul ettiğinize göre daha kolay olanı yapacağımı da kabul edin ve buna inan. Gördüğümüz gibi Cenab-ı Allah bilinen, görünen hakikati gayba imana temel yapıyor. O halde aslında imanın özü ve imanın da esas dayanağı aslında nedir? Gayba imandır. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in baş taraflarında bu ümmeti İman edenleri gayba iman etmekle övüyor. Vel lezîne bil Gayba iman indirilen Kur'an'a imandan önce zikredilmiş. Ahirette yine ahirette de onlar iman ederler. Bakınız gayba iman ona ve ondan öncekilere indirilenlere iman ...ve ahirete kesin olarak iman... ...her iki tarafta da adeta... ...gayb-ı iman o... gayb iman... Gayb ...gayba iman onun için imanın... ...hülasasıdır... ...işte burada da Cenab-ı Allah... ...az önce bahsettiğimiz... ...geçen dersimizde bahsettiğimiz... ...Allah'ın varlığının ve birliğinin... ...ayetlerini görüyoruz... ...böylelikle... ...yaratmayı ilk olarak... ...O'nun başlattığına inanıyoruz... Bu hakikatten hareketle gayba iman neticesine varıyoruz. ayet Kerim bunu. Ha. Şimdi gayba imanın da esas noktası, esas noktası Allah'ın varlığı ve birliğini kabul etmekle birlikte onun sıfatları teşkil eder. Çünkü beşeriyetin genelde Cenab-ı Allah'a iman noktasındaki sapmaları Allah'ın sıfatlarıyla ilgili sapmalardan başlamıştır. Putperestler Allah'ı inkar etmiyorlardı. Putlarını Allah'a benzetiyorlardı veya Allah'a yakın kabul ediyorlardı. Veya onları da ilahlık mertebelerinden bir mertebede kabul ediyorlardı. Bütün bunların da sebebi Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte sıfatlarını bilmekte ve sıfatlarına iman etmekte doğru yoldan sapmış olmalarıdır. İşte Kur'an-ı Kerim bu konuda beşeriyetin önünü fevkalade doğru ve güzel esaslarıyla aydınlatmış bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de bu okuyacağımız ayetin bir bölümüyle iki, üç ayet daha çok çok önemli ve Cenabı Allah hakkında doğru, sağlıklı kanaatlere, daha doğrusu akideye sahip olup onun sıfatları ile ilgili yanlış kanaatlere sahip olmanın önünü keser. Bu birisi bu ayet-i kerimededir. Yani Rum suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve lehu'l-methelü'l-e'le fissemâvâti vel-ard. Göklerde ve yerde en yüce misal örnek sadece Allah'ındır. Lehu sadece manasını veriyor. Başa alın olsa dolayısıyla. Yani bizim bildiğimiz mahlukat gökler ve yerle sınırlıdır. Siz gökleri ve yeri ve bunlardaki varlıkları istediğiniz kadar tanıyın. Bu tanıdıklarınız mahlukturlar. Allah tarafından yaratılmış şeylerdir. Hiçbir şekilde Allah'ı onlara benzetmeyin. Allah'ı Allah'a da onları benzetmeyin. Ne onlar Allah'a benzerler ne Allah onlara benzer. Çünkü bu misallerin hepsinden o daha üstündür, hiçbirisine benzemez. Onun misli yok. Bu birinci ayet-i kerime. Diğer ayet-i kerime Şura suresinde. Leyse ke mitlihi şey. Onun misali, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve buralardan sapıyor. Allah'a inananların inanmakla birlikte sapmaları bu ayet-i kerimelerin gereğini anlayıp yerine getirmemelerinden sapmışlardır. Üçüncü ayet-i kerime hepimizin bildiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın üçte birine denktir dediği İhlas Suresinin son ayet-i kerime.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 akidemizin ayrıntılarına taşırsak Allah'ın izniyle sağlam ve doğru bir Allah akidesini muhafaza etme imkanını elde ederiz. Çünkü bunların ittifakla belirttikleri hakikat Allah'ın hiçbir mahluka, hiçbir yaratığa benzemeyeceği, benzetilemeyeceğidir. Dolayısıyla ayet-i kerime söz ediyor. Ne diyor? يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِ Yani ey Muhammed onlar yani ashab-ı kiram seninle beyatleştikleri vakit Allah'ın eli onların elinin üzerindedir, üstündedir. Peygamberin elini tamam... ...bizim elimiz gibi... ...ashab-ı kiramın eli de onun eli gibi... ...bizim elimiz gibi... ve ...bizim elimiz onlarınki gibi... ...e Allah'ın eli... ...derde nasıl... ...onların üstünde... ...buraya girdin mi... ...avami tabiriyle... ...ayvayı yedin demektir. Çünkü o zaman bu ayeti kerimeyi ve hatırlattığım diğer iki ayeti kerimeyi devre dışı bırakmış oluruz. O zaman ne oluruz? Ya deriz ki kardeşim Allah'ın eli meli yoktur. Orada şu demektir diye olur olmaz bir şeyler söyleriz. veyahutta elbette vardır, parmakları da vardır, eli varsa parmakları da vardır deriz. Vesaire. İnsan eline veya Aslan pençesine fark etmez. Benzetir gideriz maazallah. Birisi tatildir. Yani böyle bir sıfatı yoktur. Allah'ın eli yoktur. Demeye varır. Öbürü temsildir. Veya teşbih'tir. Oysa Cenab-ı Allah burada ne diyor? وَلَهُ ala الْاَعْلَى وَيَا لَيْسَكَ مِثْلِهِ Şey diyor. Onun misali olmaz ki. Allah'ın zatı kimseye benziyor mu ki? Eli Kimsenin eline benzesin. Mesela. Bunlar Tevhid'de allah Teala ile ilgili akidede sapmanın önündeki engellerdir. Kurtarıcı engel ne? Allah bize zatıyla benzemiyor. Sıfatlarıyla da benzemiyor. Bitti. Hadis diyor ki mesela Cehennem Hel min mezit deyip duracak. Daha var mı? Diyecek. Sonunda Cenab-ı Allah diyor kademini, ayağını cehennemin boşluğuna koyacak. Tamam yeter diyecek. Burada kimse diyemez. Nedir burada Allah'ın kademi nedir? Ayağı nedir? Nasıl bir şeydir? Hayır. Niçin? Çünkü ayağını benzetirsen, elini benzetirsen zatını da benzetirsin. ...zatını da benzetirsin. Geçen... ...bir miktar oldu. Böyle ilkokula... en yeni başlamış bir torunum var. Dede dedi... ...ben dedi... ...Allah'ı dedi çok güzel bir bulut... ...beyaz bir bulut gibi düşünüyordum dedi. Düşünüyordum. Şimdi artık düşünmüyordum. E dedim haklısın. Ben de dedim senin yaşlarındayken... ...gerçekten demek ki... ...çoğu kimsede oluyor... Senin yaşlardayken Cenab-ı Allah'ı böyle bulutların arkasından bize bakan, bizi gören hatta böyle çok böyle cüsseli ama çok çok güzel. Bir varlık olarak şey diyordum, düşünüyordum. Ama sonradan dedim öğrendikçe insan anladıkça Allah'ın ne bize ne bulutlara benzemediğini öğreniyoruz dedim. Zaten benzese olmaz dedi. Tabi dedi zaten bulut nedir ki dedi. Bir görüyoruz, bir geliyor, bir gidiyor dedi. Bu şekilde şimdi, böyle bir tasavvur işte, insanı arkasını bırakmazsa, Allah ne olur? İnsan teşbihe de yönelir. Veya hayır Allah benzemez kardeşim, o zaman böyle bir şey yoktur. Veya yok demeye gelecek açıklamalara girişir. Onun için, İhlas suresinin ehemmiyeti bu manada büyük. Sadece bir ayet-i kerime bile bizim için kurtarıcı bile olur. Bir ayet-i kerime bile. وَلَمْ يَكُنْ Hiç kimse öbür iki ayeti yani şu andaki وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Ayet-i kerimesi de hatırımıza gelmesi olur. Neyse ki bir şey gelmese de olur ama وَلَمْ يَكُنْ لَهُ Hiçbir hususta bu gibi hususlarda Allah ile alakalı olarak asla unutmayalım. Hiç kimse onun eşi benzeri denge değildir. Bitti. Benzemeyecek, benzetmeyeceğiz. Ama Cenab-ı Allah diyor ki, kardeşim benim elim onların eli üzerindedir buyuruyor. Değil mi? Biz yok öyle bir şey olmaz mı diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i yalanladık. Var da ama el böyledir. Yine Kur'an-ı Kerim'i yalanladı. El diyor ama bu el demek değildir. Kudret demektir. E kudret kelimesini yapacağız o zaman? Vallahu ala şeyin kadiri nasıl anlayacağız o zaman? Olmuyor. Hatta İmam Azam'a nisbet edilen El fıkhul ekber de El fıkhul ekber en büyük fıkhı demek. En büyük fıkhı. Orada inanç esaslarını zikrediyor. Zikrediyor. Yani metin olarak İki sayfalık bir şeydir bu önümdeki kitap sayfası kadar. Orada diyor ki sakın diyor Allah'ın eli Allah'ın kudretidir demeyin. Aralarında fark vardı. Belki Cenab-ı Allah Allah'ın kudreti Allah'ın kudretinin üzerindedir. Bunun için böyle bir durumda bellidir zaten. Sonra orada beatleşmenin kudretle alakası yok ki. Cenab-ı Resul'e bir taahhüttür bu. Ona ahit veriyor, ona bağlı karşı şey ediyorlar. Ha, o halde el ne demek bilemeyiz ki. Bilmemiz gerekseydi Cenab-ı Allah bize söylerdi. Değil mi? Ha, Bilmekle yükümlü değiliz. Ama bize söylediğine inanmakla yükümlü. Ne demiştir? Elim vardır. Ne demiştir? İnerim, gelirim. Ve cea rabbukü vel meleku zaffa zaffa. Bunun tafsilatını kimse anlayamaz ki. Ne zaman görürsek o zaman belki bir parça anlarız. Rabbin ve melekler... ...Rabbin ve melekler... ...saf saf gelecekler diyor kıyamet gününde. Allah nasıl gelecek ya? Nasılı beni ilgilendirmez ki? Nasılı soramaz. Soramayız, sormamalıyız. Sormamalıyız. Ben geldiğime göre gelmek çünkü mükemmelliktir gelen yerinde duran ağaçtan daha mükemmeldir değil mi? o halde Allah için de geliş onun mükemmelliğine, onun kemaline onun zatına varlığına yakışan bir geliş olacaktır onun geleceğine iman ederiz ama nasıl? sormayız niçin? çünkü bilemeyiz Cenab-ı Allah'ın kendisini idrak etmedikçe onun gelişini idrak edebilir miyiz? Hareket eden varlıklar biliriz değil mi? En hızlı koşanından en yavaşına iki ayaklısından kırk ayaklısına kadar. Değil mi? Bir yol hareket eden yürüyen varlık biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla da bunların gelişlerini biliyoruz. Varlığını bilmediğimiz, zatını bilmediğimiz Cenab-ı Allah'ın gelişini nasıl bileceğiz? Bilmemize de imkan yok. O halde burada işte imanımızın sınandığı yerdir. Kullarımın gayba iman ve teslimiyetleri nerededir ne kadardır? Burada sınav burada gerçekleşiyor. Ve lehul meselü'l-e'le fissemâvâti vel ard Göklerde ve yerde en üstün en yüce örnek misal yalnız onundur. وَهُوَ hakim الْحَك۪يمِ Azizdir o, hakimdir. El-Aziz, gücüne karşı konulamayan, kendisine karşı çıkılamayan, kimsenin kendisini mağlup edemediği en güçlü demektir. El-Aziz, yani dolayısıyla gökleri ve yeri yaratıp tekrar yoktan yaratıp tekrar imha edip tekrar yeniden var etmek onun için zor bir şey değildir. Aciz değildir o bunları yapmaktan. Çünkü o el azizdir celle celaluhu. El hakim ya Rabbi niye bize bu kadar açıkladın? Niye daha fazla açıklamadın? Veya niye bunları söyledin? Biz burada zorlanıyoruz gibi... Yok, o hikmetiyle mümini kafirden teslim olanı karşı çıkandan ayırt etmek için kullarını en güzel şekilde ve kendilerinin ona karşı inkar edenlerin ona karşı delil ortaya koyamayacakları bir şekilde hikmetine uygun bir şekilde imtihan edendir. İndirdiği hükümleri kaderi Kaderi, şeriatı yaratması hikmetlerle dolu ve pek muhkem, pek sallam ulandır. O el-Hakim'dir. Size deseler ki, kardeşim burada pek bir şeyden anlamayanın, ...şu konuyla ilgili söylediği... ...veya verdiği bir hüküm vardır. Burada da... ...ilmi evsafı... ...aklını kullanması... ...gayet mükemmel şu şu vasıfta... ...birisi vardır. O da aynı konuda bir şey söylüyor. Normalde... ...insan hangisini tercih eder? İkincisini tercih eder değil. Şimdi Allahü Teala... ...her şeyi bilen... ...hikmeti sonsuz olan... ...aziz olan, kahar olan gibi... Ve buna benzer bütün güzel mükemmel isimlere sahip... ...ve en mükemmel sıfatlara sahip. Kısacası, Subhanallahi ve bihamdî. O her türlü eksiklikten münezzehtir... ...ve biz bundan dolayı da ona hamd ederiz. Cenab-ı Allah'ın bu özellikleri, bu vasıflara sahip... ...Cenab-ı Allah'ın hükümlerini kabul etmek... ...insana yakışandır. Onun hükmü varken başka bir hükmün peşine takılmak dalaletin ve doğru yoldan sapmanın ta kendisidir. Onun için onun izzetine ve onun hikmetine ne yapmak lazım? Teslim olmak lazım. İnsanoğlunun zaten günümüzdeki ve tarih boyundaki boyunca bütün sıkıntılarının temel sebebi Allah'ın izzetine kafa tutmaktan onun hikmetini kabul etmemekten kaynaklanıyor. İzzetini bilip onun iradesine teslim olsak, hikmetini bilip onun hüküm ve şeriatlerine bağlı kalıp onları alternatif aramasak problemlerimiz ortaya çıkmaz. Aksine var olan problemlerimiz de Allah'ın izniyle çözülür. Onun için Cenab-ı Allah'ı doğru tanıyıp o tanımanın gereğince Hareket etmeyi Allahü Teala bize lütuf ve merhametiyle ihsan buyursun. Onun izzetine kafa tutmak gafletinden, karşı çıkmak gafletinden, hikmetini bilmediğimiz ve tanımadığımızı ortaya koyacak yanlış hal, hareket ve düşüncelerden, hatta en ufak bir tereddüt ve vesveseden bizleri muhafaza buyursun. Birazdan devam ederiz inşallah. Ben Rahim. Şimdi bundan sonra Cenab-ı Allah şirkin allah Teala varlığını, birliğini ispat ettiği açıkladı önceki ayetlerde. Şimdi de 28. ayet-i kerimede şirkin ne kadar kötü olduğunu ve mantıksız olduğunu izah ediyor. Estaizu billah. lekum min <gülüyor> enfusikum Allah size kendi nefislerinizden bir misal verdi. Sizden başlayan, kendi nefislerinizden başlayan bir misal verdi. Hel lekum mimma malakat eymanukum mi şuraka fi ma razaknakum ne dersiniz diyor. Sağ ellerinizin sahip oldukları yani kölelerinizden bir kısmı bir kısmı sizin sahip olduğunuz mallarda size verdiğimiz rızıklarda Size ortak olurlarsa acaba ne dersiniz? fihi <gülüyor> sev. Böylelikle size vermiş olduğumuz rızıkı onlarla paylaşmaya ne dersiniz? Üstelik takafu nehum kheifetikum enfusekum. Onlardan kendinize zarar geleceğinden korktuğunuz gibi korkuyorsunuz. Yani Cenab-ı Allah şunu söylemek istiyor. Sizin alışa geldiğiniz bütün malınızın, servetinizin size ait olması, köleniz dahil, kölenizin de hiçbir mali varlığının olmamasıdır. Durum bu iken siz kölelerinizle mallarınızı, servetinizi paylaşıp onlarla ekonomik olarak eşit bir düzeye gelmeye razı mısınız? Hiçbir efendi bunu kabul etmiyor. Hayır ne münasebet. Ne münasebet. Bir takım efendim dinle imanla alakası olmayanlar zekata bile itiraz ediyorlar. Çalışsın onun da olsun kardeşim ben çalıştım. Sanki çalıştı o kazandı. Hile, karlıklar, düzenbazlıklar bir tarafa. allah Teala vermezse sen nasıl kazanacaksın? Bugün değil ki. Pısıttır bu Allah-u dilediği gibidir. Bunlarla paylaşır mısınız diyor. Ve eşitliği kabul eder misiniz? <gülüyor> ne diyorsunuz? Ha. Ve onların güçlenmesi dolayısıyla siz kendiniz fakir düşmekten korktuğunuz gibi onların da sizin fakirliğinize sebep olmalarından korkuyorsunuz. Öyle o hale gelirseniz. O zaman ne olur. Kazalik nefselu'l ayati li Biz akıllarını kullanan bir topluluk için ayetleri böylece geniş geniş, tafsilatlı olarak atıklarız. Yani kendinize yakıştırmadığınız paylaşımı kendiniz kabul etmiyorken kölelerinizle nasıl olur sizi yaratan Allah kulluk etmeniz gerekiyorken aynı şekilde sizin gibi Allah'a kul olması gerekenleri Allah'a ortak ediyorsunuz. Biliyorsunuz Enam suresinde anlatılır. Mekkeli müşrikler mallarının davarlarının bir kısmını tanrılarına bir kısmını Allah'a ayırırlardı. Ama Allah'a ait olarak ayırdıklarını zannettikleri maldan, Tanrılarına ayırdıklarını kabul ettikleri mala geçecek olursa, Söz gelimi, biçmiş oldukları ekinlerin bir kısmını rüzgar, Tanrılarına ait, putlarına ait kabul ettikleri kısma uçarsa, Allah'ın zaten ihtiyacı yok. Bir şey olmaz bunlar acizdırlar. Öyle de çelişkileri vardı. Tersi olunca bu sefer ya bunlar çaresiz kimseler. Allah'ın buna da ihtiyacı yok. Alır Allah'a Allah'ın tarafına kaçmış olan malı yine kendi putunun malına koyardı. Şimdi putlarınızın halini biliyorsunuz diyor bu davranışlarınızla. Ve kölelerinizle siz eşit olmayı kabul etmiyorsunuz. Nasıl Allah'ı sizin gibi yarattığı diğer varlıklarla aynı kefeye koyuyorsunuz? Allah'a ibadet ettiğiniz gibi onlarda onlara ibadet ediyorsunuz. Allah'tan korktuğunuz gibi onlardan korkuyorsunuz. Böyle bir şey olur mu diyor? olmaz demedi, demeye getirmek için Kezalike nufassilul ayati liqawmi İşte biz ayetleri aklını kullanan bir kalba Böylece geniş geniş açıklarız. Buna rağmen küfürde ısrar ettiler değil mi? İman eden pek azı müstesna. İşte onun için 29. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle diyor. Belittebe'a lezine zalemû ehvâehum bi ilm. Onlar böyle yapmadılar. Aksine ne yaptılar? Zalimler bilgisizce kendi hevalarına tabi oldular. Zalimler, bilgisizce kendi hevalarına tabi oldular. Evet, aklın, ilmin ve bunun neticesinde doğru imanın gösterdiği yolların dışındaki bütün yollar hevadır, heva. Heva. Heva, şu demek. Bir şeyi ne için yaptığını bilmeden, akli, ilmi, mantıki bir izahı olmadan ya hoşuma gitti. Onun için yapıyorum. Canım böyle istediği. Onun için yapıyorum. Heva budur. Hazreti Ömer'in şu benzetmesi hevayı çok iyi anlatır. Bakın, diyor ki ben diyor cahiliye döneminde yaptığımız şu işi ...hatırladığım zaman gülerim diyor. Yolculuğa çıkarken diyor... ...yanımıza bir taş alırdık. Ve... ...ibadet edeceğimiz zaman o taşı önümüze koyar... ...öyle ibadet ederdik. Ona ibadet ederdik yani. Sonra diyor o taştan daha güzel bir taş bulduk mu... ...bir önceki taşı bir kenara atardık. Bu sefer daha güzel gördüğümüz... Taşa tapardık. Heva işte budur. Canım böyle istedi. Müslümana yakışmaz ki canım böyle istedi. İman edene yakışmaz ki canım böyle istedi. Senin canın istiyorsa isteyebilir. Fakat o canının istediğini ne zaman aklın ve naklin yani şeriatın hükümleri çerçevesinde mütalaa edersen o zaman sen hevana tabi olmaktan ne olursun? Kurtulursun. Hevana tabi olmak hakkı araştırmamak demektir. Çünkü canım böyle istedi. Canım böyle istedi. Meşru şeylerde olabilir. Canım kardeşim süt içmek ister, yoğurt içmek, yemek istiyor. Olur. Bu meşrudur. Nubatos. Bu heva değildir. Fakat Allah'ın dinin hüküm koyma sahasında hükmün ne olduğuna bakmaksızın keyfine geldiği gibi hareket edersen hevana tabi olmuş olursun. Din bunu kabul etmiyor. İşte zalimler diyor bilgisizce bilgiye aykırıdır. Çünkü can, can, can istemek ilmi bir ölçü değil ki. Bilgisizce hevalarına tabi oldular. Femen yehdi men Allah. Allah'ın saptırdığına, saptırdığına kim hidayet verebilir? Burada bu ayeti kerime'nin sadece bu şu anda okuduğum son bölümünü, kısmını alırsak cebriyeci oluruz. Yani Allah saptırdı kardeşim deriz. Çünkü delilimiz de var. Allah demiyor mu? Allah'ı saptırdığına kim hidayet verebilir? Ama Cenab-ı Allah ayetin başını hatırladığımız zaman bunu da doğru anlarız. Tekrar okuyayım. Hayır o zalimler kendi hevalarına. Bilgisizce tabi oldular, uydular. Burada Allah onları hevalarına o tabi etti. O uydurdu mu diyor. Kendileri uydular. Dolayısıyla kendileri uydukları için Allah dolayısıyla hidayeti reddedip dalaleti tercih etmiş oldular. Cenab-ı Allah da onlar için hidayet halketmedi, dalaleti halketti. Mesele bu kadar. Bu kadar. Açık ve nettir. ve لَهُمْ min نَاصِر۪ي Dalalette kaldıkları sürece hiç kimsenin onlara yardımı olmaz. Kimse onlara yardım etmez. Onların hiçbir yardımcısı bulunmaz. Yani kimse onları azaptan, dalaletin azabından, hidayeti reddetmenin azabından kurtaramaz kurtarmak şöyle dursun azaplarını dahi hafifletemez. Durum bu iken Müslüman ne yapacak? Mümin ne yapacak? Resulullah'ın şahsında Cenabı Allah bu sorunun cevabını ne yapıyor? Bize veriyor. Faqim vechake hanife. Artık sen yüzünü o dine dinine getirdiğin dine dost doğru çevir. doğrult, Dine doğrult. Ona bak. Onun istikametinde ol, onun hizasına gir. Aynı zamanda burada dinin dost doğru olduğunu. Hakk ile batıl arasında gidip gelmediğine Eğri buyru olmadığına işarettir. Aynı zamanda doğru yol olması hasebiyle doğru yolda ilerlemek daha kolaydır. Sürekli virajlarda yol almak mı daha kolay, daha hızlı, daha güvenli yoksa tehlikeli virajlarla dolu yollarda gitmek mi daha kolay? Cenab-ı Allah bir manada bize bunu hatırlatıyor. Din dost doğru bir yoldur. Sen de o yol üzerinde kendini dost doğru tut. Din de doğrudur, sen de doğru ol. Eğri yolda doğru olmanın da faydası yok. Doğru yolda, doğru yolda eğrilmenin de faydası yok. Yolda doğru olacak, sen de doğru olacaksın. ...o zaman fayda gerçekleşir. Fayda gerçekleşir. Efendim ben o kadar dürüstüm ki... ...adam dürüstlüğünü anlatıyor. İçtiğim rakıya su bile katmam... ...bile karıştırmam. Batsın bu dürüstlük ya. Öyle dürüstlük bu. Olmaz. karıştırma Ayrı şeyler. Dese ki ben... ...süte su karıştırmam... Sütçüyü doğrudur, dürüsttür. Çünkü sütün içilmesi helaldir. Ama süte de su karıştırırsa o da olmaz. Onun için dedim ya... ...doğru yolda eğri gitmenin, eğri yolda doğru gitmenin faydası yok. İkisi de doğru olacak. Yolda doğru olacak, gidişin de doğru olacak. Gidişin de doğru olacak. Onun için... Efendim sorulur işte. Ya bunlar şu kadar iyilik yapmış insanlar kafirdir diye cehennemde mi kalacak? Evet. Fayda vermez. Fayda vermez. Doğru yolda doğru işin faydası olur. Bitti. Doğru yolda yanlış işin hükmü yoktur. Hükmü yoktur. Batıl yolda da doğru mi yok? Bu Budur. Yolunda doğru istikametinde doğru olacak. Onun için diyor fe'akim vechaka lid-dini hanife. Bakın ekim doğrult demektir. Vecihten vecih yüz demek. Dünyanın kendisi yani tamamıyla doğru ol diyor. Dost doğru tut. Nerede dine Dinin kendisi zaten doğrudur. Bir de hanife hanif olarak bu din haniftir veya sen hanif olarak başka bütün dinlerden saparak bütün dinleri bir kenara bırakarak bu din üzerinde dosdoğru yürü demek. Niçin? Çünkü fıtraten illeti fetaran nase aleyha Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat üzere dosdoğru yürü demektir. Allah'ın dininin hükümlerinden herhangi birisine, nerede muhalefet varsa, hangi sistemde, hangi rejimde, hangi hukukta hangi alak? senin adı ne olursa olsun Allah'ın dininin hükmüne nerede aykırı bir hüküm varsa o hüküm fıtrata da aykırıdır. Sadece Allah'ın dinine aykırı değil fıtrata. Çünkü doğru fıtratla örtüşen tek bir nizam vardır. Doğru fıtratla örtüşen şöyle müsbütün mutabık kalan tek bir nizam vardır. O da Fıtratı yaratan Allah'ın dinidir. Bu kainatın fıtratı bellidir. Allahü Teala'nın üzerinde cereyan ettiğini, yürümesini, devamını sağladığı kanunlardır. Bizim de fıtratımız bellidir ve bu fıtrata uygun kanunları da Allah koymuş. Ey insanoğlu, güneşin hareketinin kanunlarını değiştirebilir misin? Değiştirebildiğini farz edelim, sonuç ne olur? Yeryüzünün ve diğer gezegenlerin, diğer gök cisimlerinin atomun, baharın, yazın, kışın, yağmurun, karın, güneşin, nesinin değiştirebilirsin yasaları. Değiştirdiğini farz edelim. işe yarayacak. Zarardan başka ne verir? Peki kainatın kanunlarına teslim olan insan hangi akla hizmet ederek vücudumuz, bedenimiz birbirimizle alakamız için kainatla ilişkilerimiz için indirmiş olduğu şeriatı o mübarek rasullerini bu şeriatı tebliğ etmek için görevlendirdimiz dihi şeriatını değiştirmeyi veya bunu biz bütün kabul etmemeyi ön görürken hangi akla hizmet ediyoruz? Bu akıl işi midir? Allah ağaçların bu mevsimde yaşarmasını, çiçek açmasını veya ermesini yaratmış. İyidir, güzeldir. Ve en azından itiraz etmezsin. Güzeldir demezsen bile. Efendim güneşin bu hareketi iyidir, güzeldir. Dünyanın bu kadar hareket çeşidi var. İyidir, güzeldir yerindedir. E Peki sana gelince, senin toplumun için gelince, toplumuna gelince, devlet nizamına gelince, ekonomine gelince, ahlakına gelince, siyasetine gelince, hukukuna gelince... Niye bunlara evet demiyorsun? Onlara hayır desen de diyemezsin, diyemez, bir şey ifade etmez. Şeriat'e de hayır dediğin zaman din'e de hayır dediğin zaman dine bir şey olmaz. Fakat olan sana olur. Onun için insan oğlunun yüzünü Allah'ın fıtratına Çevirmesi gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam fıtrattan yüz çevirmeyi ve fıtrata uygun hareket etmeyi o zamanın cahiliye dönemi Araplarının anladıkları, bildikleri, yaşadıkları bir örnekle örneklendiriyor. O örneği anlatıp bir iki kelime de onunla ilgili söylemek istiyorum. Konuyla çünkü yakından alakalı. Diyor ki, hadise dikkat edin, örneğe de dikkat edin hep beraber dikkat edelim. Diyor ki Ali Sattulullah: "Kullu mevludun yuladu ala'l fitre." Her doğan fıtrat üzere doğar. Fıtrat üzere doğar. "Summe ebevahu yehudanihi au yunsiranihi au yumajjisani." Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yatar. Anne babası toplumda dahildir buna. Anne baba en yakın olduğu için ilk etken olduğu için zikrediliyor. Ondan sonra diyor ki sizler Cenab-ı Allah'ın bir hayvanı yarattığı zaman doğurduğu zaman bir hayvanı bir hayvan yavruladığı zaman onun azalarının tam olarak doğduğunu görmüyor musunuz? Hiç onlardan birisinin kulağının kesik olarak doğduğunu görüyor musunuz diyor. Tamam mı? Ne demek bu? O zaman ki Arap müşriklerinin Arap müşriklerinin yaptıkları uygulamaya dikkat. Kemeatun tijul behime tu behime nitekim diyor bir hayvan azaları tam, hilkati eksiksiz bir hayvan yavrular. Hel tuhissune fihi fiha min ced'a Siz onun kulağının kesik olduğunu görüyor musunuz? Hatta tekunu entum tecda'uneha Siz onun kulağını kesmeden, onun kulağının kesik olduğunu, olarak doğduğunu görüyor musunuz? diyor. Böylelikle siz gidip inançlarınız gereği bozuyorsunuz. Haa. Demek ki Allah bu dini tam ve eksiksiz olarak indirmiştir. Fıtrata uygun olarak indirmiştir. Sonra siz bu dini bozmaya kalkışıyorsunuz. Bu dini bozduğunuzun bir örneği de bu hayvan aynı zamanda size dinin hiçbir şeyiyle oynamamanız gerektiğini anlatıyor diyor. Bu hayvan örneği. Çünkü Cenab-ı Allah hayvanı kılkati tam olarak yaratıyorsunuz. Siz şu özellikten dolayı bu hayvanın kulağını keserim diyorsunuz. Kulağını kesince ayrıca bu hayvanı filan kişiler filan kişiler filan kişiler yiyemez diyorsunuz. Hüküm koyuyor onlara. Oysa Cenab-ı Allah o hayvanı helal dairesi içerisinde herkese helaldir. Erkeğe de helaldir, kadına da helaldir. Küçüğe de helaldir, büyüğe de helaldir. Sen onu ne hakla haram kılıyorsun? Hüküm koyuyorsun. İşte burada hayvanın kulağını kesmek bir cahiliye hükmüdür. Ve buna bağlı diye hükümler. Ve bu o hayvanın hilkatini, yaratılışını değiştirmektir. Bu şekilde o masum hayvanın hilkatini, kulağını keserek değiştirmek ne kadar mantıksız, anlamsız ve hatta bir cinayet ise Allah'ın dinini de değiştirmek bir hüküm dahi olsa o kadar ahmakça, mantıksız ve o kadar büyük bir cinayettir diyor. Çünkü Allah'ın hükmünü değiştirmek fıtrattan uzaklaştırır. Fıtrata aykırıdır. Fıtratın üzerinde dosdoğru istikametle yürümeyi engeller. Ona dikkat edin diyor. Bunları yapmayın diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla... Bizim şunu bilmemiz lazım. Din bozulmamış, dost doğru fıtrat ile birebir örtüşür. Günah ise fıtratı bozan şeylerdir. Bu manada ve Leyli izayşa suresindeki birkaç ayet bize çok iyi ufuk açıcı oluyor. فأمامن أعطى واتقى وصدق بالرجنه فسنيسره له <gülüyor> ليصعد. Allah'ın emrettiği şekilde veren, Allah'ın yasaklarından kaçınıp emirlerini yerine getiren, yani takva hareket eden ve el birçok kimse el-hüsnâ'yı la ilahe illallah kelimesi diye açıklamıştır müfesirler. Ve kelime-i tevhidi tasdik eden kimselere biz fesennü yessiruhu lid yüsrâ. Kolay olanı ona kolaylaştırırız. Niçin? Çünkü fıtratıyla örtüşüyor. Rabbani din, Allah'ın dini bizim fıtratımızla örtüştüğü için onunla amel etmek noktasında fıtrat bize zorluk çıkarmaz. Çıkarmadığı gibi fıtrata uygun geldiği için daha kolay olur. Daha kolay olur. Ağzımızın fıtraten çiğneyebileceği, Midemizin fıtraten çiğneyebileceği yemekler vardır, hazmedebileceği yemekler vardır. Öyle mi? Öyle. Çünkü fıtrat uygun. Peki o fıtratın dışına çıkarak. Naylondan yapılmış ekmek yesek faraza. Olur mu olmaz mu? Ne, ne çiğneyebiliriz, ne lezzet alabiliriz, ne midemiz hazmedebilir. Naylondan dedim hatırıma geldi. Birkaç ay önce bir haber okumuştum. Özellikle aman diyorlar. Özellikle çölde veyahut da sağda solda Araplar için Suudi Arabistan'da bir şey e, piknik yaptığınız zaman ne olur naylon poşetlerinizi, naylonlarınızı açıkta bırakmayın. Niye? Garibim deve gidermiş. O naylonu da yer yutar. Midesinde şişkinlik yapar ve deveyi öldürüyormuş. Kaplan bağlar diyorlar. Denizin altında kaplan bağlar. O, o da öyle yedi. Buyurun. Ha. Şimdi bu fıtrata aykırı bir yemek. Fıtrata aykırı bir yemek ne oldu? Katletti. İşte bu her konuda fıtrata uygun fıtrat için kolaylıktır. Fıtrata aykırı fıtrat için zorluktur. Ayet-i Kerime devam ettir, ediyor. Cimrilik yapıp kendisini muhtaç görmeye de gelince ve kezzeb bil husna el husnayı yani kelime-i tevhidi de yalanlarsa fe senuyesiruhu lil üsra ona da zor olanı kolaylaştıracağız zor olan ne fıtrata aykırı günah işlemek günah fıtrata aykırıdır Fıtrata aykırı olduğu için de zordur. Ama insan o zoru yapa yapa ne olur? Ona da alışır, kolaylaşır. Ve doğru yoldan artık maazallah sapar, düzelmesi apayrı bir hal olur. Allahü Teala'nın yardım etmesi, ona hidayet vermesi hali müstesna. Peki Allah'ın fıtratına döndünüz. Devam ediyor ayet-i kerime La tebdile li halqillah Peygamber Efendimiz'in hadisini okudum hatırladınız değil mi? Kulakları kesmekle ilgili Allah'ın yaratmasını değiştiremezsiniz. İbareye dikkat edin bundan sonra Velike evet. dinul qayyim. İşte dost doğru din budur. Yani fıtratı değiştirmeyen, fıtratı bozmayan, fıtrata aykırı olmayan dosdoğru din budur. Beşeriyet, küfür ve imkar ile fıtrata da dine de karşı çıkmaktadır. Zaten ikisinden birisine karşı çıktın mı öbürüne de karşı çıkıyorsun. Kaçınılmaz olarak. Fıtrata karşı çıktığın zaman dini o oranda karşına almış oluyoruz. Dini reddettiğin zaman o oranda fıtratı reddetmiş oluyoruz, kabul etmemiş oluyoruz. Öyledir. Çünkü her doğan İslam fıtratı üzere doğar diyor hadis-i şerif. <gülüyor> Ve la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bilmezler diyor. Fıtrata yönelinde dedi ya Cenab-ı Allah nasıl? Bir de sapanlardan bahsetti. Onun için burada 31. ayet-i kerimede şöyle başlıyor. Munibine ileyh. <mülüyor> Allah'a bütün yanlışlarınızdan, hatalarınızdan, kusurlarınızdan uzaklaşıp Allah'a dönerek fıtrata uyun. Bütün yanlışları bir kenara bırakıp bütün kalbinizle ve kalıbınızla Allah'a yönelerek yapın bu işi. Enabe yunibu inabe döndü döner dönmek demek. Allah'a inabe Allah'ın yolundan uzaklaşıp ifade yerdeyse Allah'ın emrine arkasını dönüp uzaklaşıp gitmektir. İnabe ise tövbe gibi yani. Tövbe gibi inabe ise o gittiği yanlış yolu bırakıp doğruya yani tekrar Allah'a geri dönmektir. Ona dönün diyor. Vetekûhu ve ondan korkun, takvalı olun. Takvayı müfessirler Allah'ın emirlerini yerine getirmek Yasaklarından kaçınmak diye açıklarlar. İkisini beraber yaptığınız zaman siz müttakisiniz. Veya yaptığınız oranda, yaptığımız oranda müttakiyiz. Ona dönün, ondan korkun, ve eqimus salâh ve namazı dosdoğru kılın. Ve la tekûnû minel müşrikîn Müşriklerden de Olmayın. Bu emirler bir de yasaklar. Burada efendim namaz kılmayan müşriktür manasını çıkartanlar ciddi bir hata işliyorlar. Bu ayet-i kerimeden bu mana çıkmıyor. Çünkü ayet-i kerime farklı farklı emirler veriyor ve bir de bir yasak koyuyor. Ha şunu diyebilirsin diyor. Namaz kılan müşrik olamaz. Doğru. Veya müşrik değildir. Namaz kılıyorsa müşrik değildir. En azından bizim nazarımızla böyledir. Bunu diyebilirsin. Fakat namaz kılmayan müşrik değildir. Bu medlul-u olur. Her yerde delil olmaz. Bu medlul-u muhalefetin fıkı usulü meselesidir. Bu şartları var. Ona dikkat edilir. Kim o müşrikler? Minel lezine ferrakû dinehum ve kânû şi'â. Dinlerini paramparça edip işte ayet-i kerimenin bu bölümü namazla değil bundan sonraki buyruklarla alakası vardır. Siz müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerini gruplara ayırdılar. Dinimizin bu kısmını filan bu kısmını filan yapabilir. Veya dinimizin bu kısmını filan kişi tayin eder. Bir kısmını filan kişi veya kişiler veya kurumlar tayin eder. Dinini böylece ayırıp dağıttılar. Ve kanu Kendileri de bu ayrımlara göre grup grup kesildiler. Birbirlerine gruplar halinde ayrıldılar. Kullu hizbim bimâ ledeyhim ferihûn. Her bir hizb her bir grup ellerinde bulunanlardan ötürü sevinç içerisindedirler. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Estağfirullah. Kul hal nunebbiukum bil akhsarin a'mala. Ellezina dalla sa'yuhum ve yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. De ki amelleri bakımından en büyük hüsranda olanları sizlere haber verelim mi? Onların çalışmaları, amelleri, gayretleri, çabaları doğru yoldan uzaklaşıp sapmış olduğu halde kendileri güzel iş yaptıklarını zannediyorlar. Şeytan insanı kötülük işlemeye yöneltmekle kalmaz. İşlediği o kötülüğün güzel olduğunu da ona gösterir. Ki Kötülükte devam etsin ve daha ileriye gitsin. Yoksa kötülüğü işledi ve çirkin gösterdi. Tövbe eder. Şeytan orada iflas eder. Senin kötülük işlettiğinin kötülüğünü sürekli kılması için o yaptığını ona güzel göstermek zorunda. Ona bağlı olarak ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi Ya'iduhum ve yumennihim diyor. Onlara hem vaatlerde bulunur hem de onları kuruntulara bağır. Böyle yaparsanız şöyle olursunuz, şöyle olur, böyle olur. Şu neticeyi alırsınız, şu kadar iyi olur vesaire gibi. Bir yığın şeyler. Şeytanın hile ve desiseleri pek çok. Kullu her bir hizb, her bir grup ellerindekilerinden ötürü sevinç içerisindedirler. Sevinmektedirler. Onun için bu duruma düşmemek için yaptıklarımızı bir yapmadan önce iki yaptıktan önce mutlaka şer'i ölçülerle değerlendirmemiz ve onların mahiyetlerinin ne olduğunu ortaya koymamız lazım. Şeriatın emrettiği bir işi, şeriatın istediği şekilde yapmışsak o amelden benzerlerini çoğaltalım veya bütün amellerimizi mümkün mertebe böyle yapalım. Şeriatın emrettiği bir işi Şeriatın istediği şekilde yapmak. Kafamıza göre değil. Nefsimize göre değil. Şeytanımıza göre değil. Çevremize göre değil. Şeriatın istediği bir iş emrettiği bir iş şeriatın emrettiği şekilde yapılır. O zaman kıymet ifade eder. Ki Yaptığımıza o zaman biz hamd ederiz, sevindiriz. Yoksa insanın yaptığı hayra sevinmesi güzel bir şeydir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hasene diyor, iyilik, güzellik yaptığın zaman seni sevindiren, gönlüne ferahlık veren şeydir. Doğru olduktan sonra, güzel olduktan sonra bizi buna muvaffak kıldığı için Allah'a hamd ederiz. Elhamdülillah deriz. Kalbimiz Cenab-ı Rabbül Alemin'e minnetle dolar. Çünkü o iyilik yapmanın ferahlığıyla birlikte bir de arkasından iyiliğin mükafatının da geleceğine inanırız. Bunlar hep mümin için güzel şeyler. Ama burada bahsedilen dinlerini fırka fırka grup grup ayırıp kendileri de fırkalar halinde ayrılan ve dolayısıyla ben haklıyım diyenler. Buna en açık örnek tarih boyunca görüle gelmiş Hristiyan fırkalarıdır. Kendi yollarından o kadar emindirler ki her bir fırka kendisine ayrı bir amentü tespit etmiş ve normalde öbür fırkayı günümüzde siyaseten söylemeseler bile tekfir etmiştir. Öyle okumuşsunuzdur hepiniz Luther, Lutherliğini, protestanlığını yani ilan ederken papalık ne, ne yaptı onu Afaroz ilan etmedi mi Afaroz ne demek bizim İslam terminolojisinde Afaroz'un karşılığı mürted demektir dinden döndü bitti zaten kendisi de papanın ve papalığın e, İncil'in dinini İsa'nın dinini, Mesih'in dinini değiştirdiğini iddia ederek işe koyulmuştu. Yani onlar da kafirdirler. O da ona kafir diyor, bu da buna kafir diyor. Bu şekilde Her bir fırka, her bir grup ellerindekilerden dolayı seviniyorlar. İslam alimlerinin, daha doğrusu İslam'daki doğru yoldan sapmış mezheplerin saptıkları söylenir ama kolay kolay onlara kafir denilmiyor. Mezhepler tarihiyle ilgili, mezheplerin görüşleriyle ilgili, mezheplerin birbirleriyle alakalarıyla ilgili hasbel kadar az bir şey okuduğumu zannetmiyorum. Bunların birisinin diğerini bundan dolayı en ağır sorunlarda bile müşebbihedir demiştir. Mesela yani Allah öyle sıfatlarını insanların sıfatlarına benzetir demiştir ama kolay kolay müşebbiye kafirdir dememiştir. Çok dikkat çekici bir şey. Niçin? Çünkü İslam ümmeti, İslam ümmeti her şeye rağmen insanların iman ile olan irtibatlarını dikkate alır ve o irtibatı kuvvetlendirmeye çalışır koparmaya değil. Evet kıblalen tefsir edilmeyeceği İslam'ın en vazgeçmediği İslam akideyle alakalı değerlendirmelerde ve insanlarla ilişkilerde en vazgeçmeyeceğimiz temel ilkelerimizdir. Ya Allah bu hususlarda ve benzeri diğer bütün hususlarda bizleri sırat-ı müstakimden, haktan, doğruluktan ayırmasın. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.